590. Konu: Ebu Bekir Adaleti, Hazreti Ebu Bekir'in Allah'ın Gazabından beni kim kurtaracak diyerek kendisine kıyaslı uygulatması. Hazreti Ebu Bekir bir Cuma günü çıkıp yarın toplanında zekat develerini taksim edelim ancak hiç kimse izin almaksızın huzurumuza girmesin dedi. Ertesi günü bir kadın kocasına bir yulaf vererek şunu al da git kim bilir belki Allah Teala bize bir deve nasip eder dedi. Adam elinde yularla develerin dağıtıldığı yere varınca Hazreti Ebu Bekir Ömer'i zekat develerinin bulunduğu ağılda buldu ve izin almaksızın o da oraya girdi. Onu gören Hazreti Ebu Bekir, buraya nasıl girdin, diyerek elindeki yuları aldı ve onu dövdü. Hazreti Ebu Bekir develerin taksimini bitirdiğinde o kişiyi çağırtarak yuları kendisine verdi ve al, sen de bana vur, kısas yap, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey olmayacaktır. Sen bunu kendinden sonrakiler için bir adet olarak bırakma, dedi. Hazreti Ebu Bekir de, peki o halde kıyamet yönünde beni Allah'ın gazabından kim kurtaracak, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, öyleyse onun gönlünü al, tavsiyesinde bulundu. Hazreti Ebu Bekir, hizmetçisine adam için çuluyla birlikte bir deve getirmesini ve ayrıca ona beş de dinar vermesini emretti. O kişi de Hazreti Ebu Bekir'i affetti.